Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah. Ayakta idrar yapmak günah mıdır? Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'dan e, oturarak bevlet dair hadisler rivayet edilmiştir. E, ancak Peygamberimizin ayakta bevlet dair de rivayet bulunmaktadır. Örneğin Hüzeyfe radiyallahu anh'den şöyle dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir kavmin çöplüğüne vardı ve ayakta bevletti. Sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem su istedi. Ben ona biraz su götürdüm. Kendisi onunla abdest aldı. Bu Buhari'de, Müslim'de, Ebu Davud'da, Tirmizi'de, Nesey'de geçen, İbn-i Ahmed Ahmet bin Hanbel'de geçen bir rivayettir. Yani şunu anlayabiliriz buradan. Peygamberimiz ekseriyetle oturarak bevletmiştir. Ayakta bevletmemiştir. Ancak zaruret durumunda yani e, böyle bir durum varsa çöplük, piski pislik bir yerde yapmak söz konusu ise yani oturulmayacak bir durum söz konusu ise ayakta da bevl edilebilir. Tabii bunun şöyle bir sakıncası vardır. Ayakta bevletildiğinde idrar torbası tam manasıyla boşalmamaktadır. Dolayısıyla istibra tam yapılamadığından namaz esnasında secdeye gidildiğinde idrar, kalan idrar abdesti bozacak şekilde namaz esnasında gelebilir. Bu bize şunu gösteriyor. Bir Müslüman ekseriyetle oturarak bevletmelidir. İhtiyaç dışında ayakta bevletmemelidir. Yani çok zorda kalmadıkça ayakta bevletmemelidir. Eğer böyle bir durum söz konusu oluyorsa iç çamaşır içerisine e, kağıt peçete, e, tuvalet kağıdı gibi şeyler koyarak e, kalan idrarın e, iyice boşalmasını sağladıktan sonra damlamasını sağladıktan sonra bu kağıt peçeteleri atıp daha sonra abdest almalıdır. Çünkü biraz önce ifade ettiğim gibi tam manasıyla idrar e, gitmediği için, boşalmadığı için, vücutta elbise üzerine necasetin daha çok yayılmasına neden olabilir. Bu manada olursa günahtır. Yani necaset elbisemize fazlasıyla bulaşacağı için buna sebebiyet vermek elbette ki caiz değildir, günahtır. Bunu izale etmek şartıyla ve zorunda kalmak şartıyla ayakta bevül edilebilir. Bunun dışında Oturarak devletmelidir etmelidir. Velhamdülillahi alemin